Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainu ve nestaferu ve na'udubillahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina Men yehtihillahu fe la mudille leh ve men yudlil fe la halile leh Ve eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluhu Emme ba'd Hatısin اتصال şartları ilgili uyarıların dördüncüsündeyiz tedlis sıfatını kullandığında tedlis sıfatını kullandığında alimin bununla ıstılahi tedlis olan Şeyhi ile karşılaşma ve ondan işitme şartıyla beraber ondan işitmediği halde anane yapmasını mı? Yoksa hafi ve celî olarak İrsali mi, haslettiğini bilmek gerekir. Yazmaz mı? Ne davalız? Bilmiyorum. <Gülüyor> Aslına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 olarak irsali mi kastettiğini bilmek gerekir. Tenkîd ehlinin tarifine göre tedlis yani hadis tenkidinmînin uzmanlarına göre. Tenkîd ehlinin tarifine göre tedlis ravinin kendisinden işittiği ve karşılaştığı şeyhinde işitmediği bir hadisi sema ihtimali olan an veya kale gibi sigalarla rivayet etmesidir. Ihtimali olan... An veya kale gibi siralarla rivayet etmesidir. Bugün bu kabul edilen değil mi? Bu yani tedris. Yani bir de ilk dönem farklı bir tedris var mıydı? Hani ıstılay olarak. Tedrisin çeşitleri var. var da. Şimdi onu açıklayacağız. irsal ile arasındaki farkı, İrsali hafî ile arasındaki farkı. Bu irsal hafî ne? Şey diyeyim, tanım değil mi? Onu açıklayacağım şimdi. Tedrisin şartı şeyh ile karşılaşıp ondan işitmenin sabit olmasıdır. tedlisin şartı şeyh ile karşılaşıp ondan işitmenin sabit olmasıdır. Sonra ravi, şeyhinden işitmediği bir hadisi rivayet eder. Böylece işittiği hadisle işitmediği hadis karışır. tedlisin kelime anlamına uygundur. Zira tedlis lukatte karanlıkla aydınlığı karıştırmaktır. Tedlis lukatte karanlıkla aydınlığın karışmasıdır. İrsal ile şey e, irsal ise irsal ise ravinin kendisine yetişip de işitmediği ya da görmediği kimseden rivayette bulunmasıdır. O irsali hafi olur bu durumda. Şayet yetişmemişse, o irsali celi olur. Bu doğru olan değil mi? Hı Bazen karşı. Yazdın mı? Tam Tersini yazmıştık. Yazdın. Evet, Nereye yazdın? Not olarak evet, mı yazdırdık? Söz söyleyin demişsin, siz de karıştırdın. Olabilir. Hocam şey demiştiniz galiba, hani bazı ıslılanlar oturmadığı zaman farklı bulanılıyor ya. Bu Nesai İbn-i Yani şimdi mı? ilim ehlinin mesela tedlisi tarif ederken, yani şurada irsalu Hafi denilen şekilde tarif ettiği var. Hı. Ama o tedlis derken mesela irsalu Hafi ayırmıyor. Yani irsalu Hafi'yi ayrı bir tanım olarak görmüyor. Yani buna tedlise katıyor. Bu yüzden bazen yani farklı alimlerin farklı tanımlarıyla karşılayabiliyoruz. Fakat şey olarak ayırdığın zaman bu yani. İrsalin şartı mutlak olarak işitmemiş olmaktır. Hem teddisten farkı bu. İrsal ile tedlis Ravi ile şehir arasındaki vasıtanın düşmesinde birleşirler. Ancak zikrettiğimiz şartla hükümde birbirinden ayrılırlar. Arasındaki vasıtanın düşmesinde birleşirler. Zikrettiğimiz şartla da hükümde birbirlerinden ayrılırlar. Tedlisin hükmü müdelisin şeyhinden işittiğini tasrih etmesi dışında müdelisin hükmü şey tedlisin hükmü esnafına tedlisin hükmü müdelisin şeyhinden işittiğini tasrih etmesi dışında anane ile yaptığı rivayetin kabul edilmemesidir. yaptığı rivayetin kabul edilmemesidir. Mürsel rivayetin hükmüne gelince, Şeyhinden işittiği hususunda eleştiri bulunan ravinin Şeyhinden işittiğini tasrih ettiği takdirde onunla karşılaşması ve işitmesi ispat edilmiş olur. Bundan sonra o râvinin bu şeyhinden bütün rivayetleri an yapmış olsa dahi işitmesine yorumlanır. an yapmış olsa dahi işitmesine yorumlanır. Her rivayetinde bu şeyhinden işittiğini tasrih etmesi gerekmez. Da anna ne yapmış olsa dahi işitmesine yorumlanır her rivayetinde bu şeyhinden işittiğini tasrih etmesi gerekmez bu yüzden şöyle denilmiştir tedlis irsali içerir ama irsal tedlisi gerektirmez. Tedlis irsali içerir. Ama irsal tedlisi gerektirmez. Hocam bir daha işittiğini tasdik etmesi gerekmez dedik ya. Aynen bu ayetin aynı Aynı şey bu ayette de tasdik gerekmez. Yani başka bir şey. Hayır o şey o şey Hangi Aynı şey bu Yani müderris olmadıktan sonra abi. Geçiyorum. Yani irsal yapan kişi müderris değildir. Sıka olduktan sonra yani tedlis gibi bir şey olmadıktan sonra şeyhinden işittiği ispatlanırsa Tam onun müderrisi olmadığın ortaya eğer yani sıkı yapar. Yani da bütün rivayetleri kabul edemiyor. Bir denis olmamam değil. Burada mürsel rivayette bulunmadığını. Çünkü mesela irsal dediğimizde ondan işitmediği veya görmediği manasındadır. Ama diyor ki bir rivayette tasri ediyor. Ben falancayı gördüm, ondan işittim diyor mesela. Tasri ediyor. Bundan sonra artık ondan anayla bile rivayet yapsa artık o rivayetler hep kabul edilir. O şeyhinden yaptı rivayettir. Çünkü ictisal ispat edilmiş olur. Ta ki müdelis değilse tabii. Tedlis ise annel zaten başka bir sebepten dolayı kabul edilmez. Hatip, bundan dolayı tedlis ile irsalin arasının ayrılması gerekir. Tedlis irsal içerir ama irsal tedlisi gerektirmez dedik. Bundan dolayı teblis ile irsal birbirinden ayrılmalı. arasında ayrılması gerekir. Katibül Bağdadi El Kifaye'de sayfa 357 şöyle demiştir. Tedlis mutlaka irsali gerektirir. Yani aradaki vastan düşmesini. Çünkü müdellis vasıtayı zikretmemiştir. Tedris mutlaka irsali gerektirir. Çünkü müdellis vasıtayı zikretmemiştir. Mürsel'den yalnızca şeyhinden işitip işitmediğini kapalı bırakmakla ayrılır. kapalı bırakmakla ayrılır. O bu işi gevşek tutmuştur. Tedlisin irsali gerektiriyor olması, irsalin tedlisi içermesini gerektirmez. teddisi Teddisinin irsali gerektiriyor olması irsalin tedrisi içermesini gerektirmez. Çünkü irsal kendisinden işitmediği kimseden işitmiş zannı vermeyi gerektirmez. işitmediği kimseden işitmiş zannı vermeyi gerektirmez. Hatib'in sözleri bitti, tırnağa kapayabilirsiniz. Hafız İbn Hacer En Nuket'te 2/615 En En Nuket 2 bölü 615. Bu sözle ilgili olarak şöyle demiştir. Bu yüzden alimler irsalde bulunanı kötülememişler fakat tedlis yapanı kötülemişlerdir. İbn Abdilber de et-temhitte 1/15 şöyle demiştir. 1/15 teblis kişinin karşılaştığı, zamanına yetiştiği, kendisinden rivayet aldığı ve işittiği bir kimseden, Tedlis, kişinin karşılaştığı, zamanına yetiştiği, kendisinden rivayet aldığı ve işittiği bir kimseden, Bizzat işitmeyip, başkası vasıtasıyla işittiği bir hadisi rivayet etmesidir. İşittiği bir hadisi rivayet etmesidir. Aradaki vasıta halinden razı olunan biri olabilir veya olmayabilir. Aradaki vasıta halinden razı olunan bir biri olabilir veya olmayabilir. Genellikle bu hasta razı olunan bir kimse ise onu zikreder. Onu küçük gördüğü için de zikretmemiş olabilir. Aleyküm selamun aleyküm. Niye etken çıkıyor Aleyküm selamun Cemaate göre teddis budur ve bu konuda ihtilaf yoktur. Kişinin karşılaşmadığı bir kimseden rivayetinde ise ihtilaf edilmiştir. karşılaşmadığı bir kimseden rivayetinde ise ihtilaf edilmiştir. Mesela Malik Said Bin El Müseyyep'ten Said Bin El Müseyyep'ten ve Es-Sevri İbrahim en Nehaiden böyle rivayet etmiştir. Yani bunların arasında vasıta vardır. Bir grup buna tedlis demiştir. Zira o ikisi dileselerdi çoğunluğun yaptıkları gibi aradaki vasıtayı zikrederlerdi. şöyle demişlerdir. Muhaddis'in kendisine aktaran kimseyi zikretmemesi tebliğistir. İbn-i Abdülber der ki yani bu söze itiraz ederek eğer bu tebliğist ise eskide ve yenide bundan kurtulan bir alim bilmiyorum. Eğer bu dediyse eskide ve yenide bundan kurtulan bir alim bilmiyorum. Örnek İbn-i Abdel -i devam ediyor. Yok bitti o. Mürseller hep teddis. Yani işte bu İhsal-ı Hafi'yi veri teddis sayanlar olmuş. <gülüyor> Örnek Ebu İshak es-Sebi'i ki ismi Amr bin Abdillah'tır. Ebu İshak Es-Sebi'i ki ismi Amr bin Abdillah'tır. Tedlis ile kimselerdendir. İlim ehlinden bazısı Şeyhinden işittiğini, tasrih etmediği rivayetlerini kabul etmezler. Şeyhinden işittiğini, tasrih etmediği rivayetlerini kabul etmezler. Nitekim Berab'in Azib radıyallahu anh'den rivayet etmiş. Berab'in Azib radıyallahu anh'den rivayet etmiş. Ondan işitmiş. Ve onunla karşılaştığı sabit olmuştur. Buhari ve Müslim onun Bera radıyallahu anh'ten rivayetini hüccet getirmişlerdir. Lakin Ebu İshak, Bera radıyallahu anh'ten anane ile rivayet ettiğinde, tedlis sanı olduğundan bazıları işittiğini eşittiğini etmedikçe bu rivayeti hüccet kabul etmez. işittiğini tasvir etmedikçe bu rivayeti huccet kabul etmezler. bin imamlarından Mücahit bin Cebir ise tedlis ile nitelenenlerden değildir. Tabiin imamlarından Mücahit bin Cebir ise tedlis ile nitelenenlerden değildir. Lakin İbn Ömer radıyallanma gibi bazı sahabelerde işitmesi hakkında eleştiri vardır ve ondan işitmediği söylenmiştir. Lakin İbn Ömer radyalanma gibi bazı sahabelerden işitmesi hakkında eleştiri vardır ve ondan işitmediği söylenmiştir. Eğer araştırmacı Mucahidin İbn Ömer radiyalanmadan işittiğini gösteren tek bir rivayet dahi bulsa, bu onun İbn Ömer radiyalanmayla karşılaştığına bir delildir. Bundan dolayı Mücahid'in i̇bn Ömer radyalanmadan söz konusu hadisi işitip işitmediğini araştırmaya gerek kalmadan ittisale hükmedilir. mücahitten bütün rivayetleri ittisal hükmüne alır yani. Çünkü tedris ile değil. Mücahid'in i̇bn söz konusu hadisi işitip işitmediğini araştırmaya gerek kalmadan ittisale hükmedilir. Çayet araştırmacı Tuhfe Eşraf kitabından İbnümer radyalanma müsnedini araştırırsa İbn Ömer. radyalanma müsnedini araştırırsa Tuhvetül Eşraf kitabı e, hafız mizdi'nin Kütübistliği e, müsnet şeklinde düzenlediği bir eser. Yani sahabe müsnetlerine göre kütübistliği baştan düzenlemiş. Araştırırsa Mücahit bin Cebril ondan rivayette bulunanlardan olduğunu görür. Sonra Bukhari ve Müslim'in de Mücahid'in İbn Ömer'den rivayetini hüccet getirdiklerini görür. Hatta İbn Ömer radıyallahan hal tercemesinde 6 bölü 26 yani tufetül eşraftaki hal tercümesinde 6 bölü 26 ilk rivayet lika ve sema'nın ispatını gösterir. Mücahit dedi ki, yani bu ilk rivayet şeydeki, i̇bn Ömer Hüseyin'deki. Mücahit dedi ki, ben ve Urve bine Zübeyr mescide girdik. Bir de baktık ki i̇bn Ömer radıyallahu anh'a Ayşe radıyallahu anh'ın odasına doğru oturuyor. İnsanlar da mescitte duha, yani kuşluk namazı kılıyorlardı. Yani cemaatle kılıyorlardı. Ona bu namazı sorduk, bidattir dedi. Bu rivayet Mücahid'in i̇bn İbn Ömer radyalanmadan sema'ını ispat eder. Diğer rivayetlerinde ananeli ifadelerin araştırılması gerekmez. Mücahit ile değil sadece i̇bn Ömer radyalanmadan işitmemekle eleştiriliyordu. İki tür rivayetin hükmü hakkındaki bu inceliğe dikkat etmek gerekir. İşitmemekle eleştiriliyordu. İki tür rivayetin hükmü hakkındaki bu inceliğe dikkat etmek gerekir. Beş deyin bırakalım. Bir beş kaldı zaten ondan sonra yine ödevler var. Sonra saatin 2'nin şartına geçeceğiz. Adalet ve Zapt. Arapça mı? Hı? Siz değil mi? Ödevler Arapça ders yapmıyor musunuz? سُلْحَانَكَ اللّٰهُ مَا بِعَمْدِكْ وَاَشْوَدَنْ لَا اِلٰهِ اللّٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ اِلٰهِ Yeah.